الحمد لله إذن هدانا لهذا هذا وما فينا فينه تدينا ولا هدان الله وما توفيقه وعط صامي بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبي قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلا أخير لا يصدق الله العظيم والله من فعنا في العظيم وفارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستوهر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا نوت أمداء دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم bu recep Şerif'in mübarek Cuma gecesinde allah Teala Recep-i gecelerinden bir geceyi hele ki Cuma gecesini ihya bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Bu meclise gelişimizi sohbette bulunup dinlememizi de Rabbim ihya olarak kayd eylesin. Amin. Amin. Önümüzdeki gece bu Haftaya bu gece 15. gecedir Çok büyük gecedir. Recep ayının 15. gecesidir Hem cuma gecesidir allah Teala'nın en çok sevdiği Gecedir Günü de en çok sevdiği gündür İdris Aleyhisselam'ı Sema kaldırdığı Ve Muçak Aleyhisselam'la Mükealem'e buyurduğu gecelerdendir onun için çok fazileti var. İnşallah haftaya gelirken özel niyetle, gayretle gelin. Ee, faziletini bilerek, itikad ile, niyetinizde tutarak gelin. Çok kazanırsınız. haftayaki 15. gecenin önemi var. Ee, i̇hyası müstahap olan, sene içerisindeki mübarek gecelerden biridir. Rabbim Fazıl Kerem ile kavuştursun. Amin. Şimdi burada recep Şerif'in Gecelerinden bir geceyi İhya etmek niyetiyle Zaten Her cuma gecesi toplanıyoruz Ama bu gece ilave bir niyet daha yapalım O niyetimizde ne olsun Recep ayının bir gecesini ihya Hem de cuma gecesini ihya Bu niyeti de ilave ettik Recep ayında bulunduğumuz için Allah'ım bunu da sevabımıza ilave eylesin Amin. Hüseyin Teala teala'nın talihu haddedilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala buyuruyor <gülüyor> <gülüyor> her kim Recep ayından bir geceyi ibadetle ihya derse şimdi bu ilim meclisinde bulunmamız ihya sayılacak bin vekat nafile namazdan üstündür, bin hasta ziyaretinden üstündür, bin cenazede bulunmaktan üstündür, bin tane Uhud'da kadar cevap almak bir yana dağı kadar bin tane sevap bir ilim meclisine oturmak ondan daha güçlü. İşte her kim Recep ayında bir geceyi ibadetle geçirirse ve sâme gününde de oruç tutarsa Recep'ten bir gün Allah onu cennet meyvelerinden yedirir ve kesâb-ı cennet Allah onu cennetin yeşil ipek kumaşlarından yedirir bu ne demek ya? Sonsuz hayat demek. Şu dünyada hiç kimsenin tutar tarafı yok. Hepsi gidecek. Elbisen senin değil. Bugün giyiyorsun, yarın bir şey, adam gardırabı bırakıyor gidiyor. Bu elbise senin mi şimdi? Meyveleri, dünyanın meyveleri. Biraz dursa kokuyor, çürüyor, sinekleniyor. Yediğin zaman, efendim biraz da fazla kaçırırsan Mideni bozuyor, bağırsaklan bozuyor, şeker yükseltiyor, falan falan. Dünyanın meyveleri ne? Şimdi kiraz mevsimi geliyor. Aa, geldi diyene kadar kiraz bitti. bir dediğimiz kiraz yok. Onun mevsimi geçiyor, o geliyor, o geliyor. aa karpuz ne zaman çıktı ya falan? Cennette var mı böyle bir şey? Karpuz istesen? şimdiki İran'dan geliyor daha yerli değil derler mi sana? <gülüyor> He? Böyle ham halat şeyler lezzette kalmadı hormonlu mormonlu meyveler bir alem rengi mengi güzel yiyorsun böyle av gibi Hiç taş gibi olmuşlar benim çocukluğumuzda çok lezzetliydi tabi 30 sene de neler oldu o memleketten Yahudi bütün tohumlara kadar değiştirdi Hepsini karıştırdık. O yüzden dünyadan daha beklentimizi keselim. Yani dünyadan bel bağlayıp da işte bundan daha yaşarım da çok yerim de çok içerim de şu günleri görürüm de daha bir göreceğimiz bir gün yok. Göreceğimizi gördük. İşte hepsi böyle. Bir günde ne? Yediğini içtiğini aynı şeyler tekrar zevkin faturası pahalı bir, bir kuruşluk keyif yapıyorsun, bin kuruşluk bela açıyorsun mesela. ahiret öyle mi dedi? bak recep ayından bir gece iyi açsa, cennet meyvelerinden yedirecek yani sonsuz hemen yerine yenisi bitiyor alıyor daldan yerine yenisi bitiyor koca koca meyveler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirat gecesi gördüm Büyük küpler gibi diyor, meyveleri büyük küpler gibi ama hormonlu değil. Hepsi lezzet. Sırf halis. cennetli libaslarından giydirir. Hemen alıyorsun iyi bir kumaş, bir şey, bir cübbe yapıyorsun falan. Ondan sonra iki yıkamak temizleyiciden gelip de baktın astarı sarkmış, orası bozulmuş. Bir tarafı bir tarafa gitmiş hemen kumaş dünyanın nesi durur ya kendi durmayacak ki nesi durur ve seqavu minel rahiqil maktum recebu enda bir gece ibadetle hiyatçı Allah onu damgalı şaraptan su damgalı şarap ne demek cennet şarabı la yufodde'ûne anha ve la yunzifûn fiza ve ka'a suresinde ne diyor Yatufu onlara, vilâat hizmetçiler, hizmetçiler ebedi, ölmek yok, cennette. Köşkün sahibi de ölümsüz, hizmetçi de ölümsüz. Biz de şimdi adam alışıyor bir kadın işte bir evde gelip hizmet yapan, yardım falan. Ondan sonra o hastalanıyor, o gelemiyor, ölüyor. İnsan sonra yeni adama alışmak zorunda kalıyor falan falan. Cennette kendini devedi, hizmetçinin devedi. Böyle yeni adam değişip de seni ürpetmiyor. He buy, etraflarında dolaşacaklar, bir etva, küplerle, ve barika, ibriklerle. ibrik yani bizim tabi bildiğimiz ibriklerdir. Her taraf altın, gümüş, zincirleri, gümüş ibrikler, altın ibrik, gümüş zincir altın. Bir tane ibrik İbrik Arapçadır yani. Cebici ebarik Kur'an'da geliyor. Bir ibriyi getirsen dünyaya Bütün borsam çatlar. Dün dünya borsası çöker aşağı. O ibriyi zincirini alamaz. Böyle bir cennet pahalı. Böyle bir Değerli bir şey. Ve kesim min Şarap kaseleriyle. Cennet şarapı. Onun için de başları ağrımayacak. Demek dünyada içki içenlerin başı ağrıyor. Biz de bilmediğimiz için Ayılırken baş ağrısıyla ayılıyorlarmış. Ne lüzum var bu zahmeti çekiyorsunuz ya? Hazır başını ağrımıyor. Ağrımayan başını ne dertler çokluyorsun şarap içimde. Ve la sarhoş da olmayacaklar. Akılları gitmeyecek. Cepte paraları gitmeyecek. itibarları şerefleri gitmeyecek. Öbür türlü en akıllı adam içtiğimi dağıtıyor. Dağıttığımı da çocuklara maskara olur. Gitti, düştü tuvalette. Adam, vekil, kefil, bilmem ne, bürokrat, e içerse ne olur, tuvalete düşer. Köpek de geldi, içeri suratına. O da diyor ki zahmet etmeyin efendim. E, Saroşa anlamıyor ki, onda bir adam zannediyor. E, böyle nezilleyen nerezin var, millete maskara mı olacaksın? Hazır zaten yarım aklım var, o da mı gitsin? Ya zaten aklın yetmiyor bir de içkiden onu da götürüyor. Cennette, Recep ayında bir gece ibadetini atacak cennetin şarabından içecek. Cennetin şarabı sonsuz. İstediğin kadar. Dünyaya bir şişe şarap getirsen cennetten bunların yıllık şarapları var ya mahzenlerde falan 100 yıllık 200 yıllık böyle 50 bin dolar yüz bin dolarlık şaraplar var ha. Çok kalite bilmem nerenin üzümü falan. Cehennem'in bilmem ne vadisinin dibi. <gülüyor> öyle alıyorlar, öyle paralar veriyorlar. Borsa gibi o şaraptan. Çok pahalıları var. E 100 yıllık 200 yıllık pahalılığı neden? Beklemek sen de. Atik olursa atik eski deve. eskiten kadar canın çıkıyor. Adam ölüyor kaç kişi ölüyor şarap kalıyor. Sonra o tabi çok pahalıya gidiyor. Satılıyor. Şimdi o kadar cennetten bir bardak şarap getirse Allah, bir damla getirse bütün dünyanın efendim şarapları sıfır olur hepsini satsan Allah alamazsın. o nerede? bir var bu haram Allah onu yasak etti gazap ediyor bunda içine razı oluyor cennette olup. ne kadar fark var? en büyük fark nedir? helal ile haram farkı rıza ile gazap farkı Allah'ın sevdiği ile Kızması farkı bu. En büyük fark buradan geliyor. Yoksa mesela Efendim eder, efendi babamz Ali Ağa, efendi hazretler hep Kendi tavuğunla komşunun tavuğu et bakımından aynı. Bir de komşunun tavuğunu çaldı kesti yiyor. Bir de var ki kendi tavuğum. Kendi tavuğun neydi sana? Helal. Komşunun tavuğunu izinsiz alsan yesen ne oldu? Haram. Hangisi lezzette ne fark var? Bir fark yok aynı tavuk. Hatta komşunun tavuğu daha da lezzetli gelebilir haram diye amma velakin esas fark nerede budur o da et bu da et beyaz et beyaz et o da köy tavuğu bu da köy tavuğu fark nerede? biri helal biri haram fark orada nikahlı hanım var bir de nikahsız o da kadın o da kadın aynı zevk aynı zevk haram daha da tatlı gelebilir ama biri helal biri haram aynı iş ama helal oldum, Allah razı geliyor bir de sevap veriyor bir de hanımınla civa ettin mi, bir de cennette köşk bina ediyor. Haram oldu mu da kayyağı kuyusunun dibine adamı atıyor. Allah haramın çok farkı var. Yani sahibi razı mı değil mi? Bu hanımları kim yarattı? Allah, bu kadar malı mülkü kim yarattı? Allah. Onun izni, buraya diyor, nikah adli koydum. Nikah, Allah sana bunu helal et. Tavuk yiyeceksin, bunu benya, alışveriş adli koydum. Verisin karşılığını alışveriş yaparsın. Ne ettin? Bunu alışverişle alabilirsin. O zaman helal ettik. Allah'ın böyle neleri var? Hukudu var, akitleri var. Sen çakal gibi, çakal gelir önüne gelen tavuğu kapar. Sen de diyorsun ki ben çakal gibi bir şeyim. Ondan sonra önüne gelenden yatacağım, kalkacağım. Kurt musun, çakal mısın, tilki misin? İnsansın sen. Onun için hesapla yaşayacaksın. Mevla sana hiçbir şey yasak etmedi. Lezzetli şeyleri helal etti. Faydalı şeyleri helal etti. Birkaç tane şeyi haram ettiyse onda da senin zararın var. Maddi manevi zararın var. Sağlığına zararın var. Onun için haram et. Onun için gözümüzü cennete dikelim. Allah'ımızın rızasına dikelim. Onun rızı olduğu şekilde hem dünyada helalından nimetlenelim ahirette de sonsuz hayatı talip olalım. Sonsuz hayata talip olalım, orayı kazanmaya çalışalım. O zaman ne şarabın tadı bitecek, ne elbisen eskiyecek, ne vücudun yaşlanacak hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu dünyanın imtihan yeri. Ve bu imtihanı kazanmaya geldik. Onun için geliyoruz sohbete burada değil mi? İlim öğrenelim, helal halam bir şeyler öğrenelim. İşte dünyada imtihanı kaybetmeyelim. Sonra ahirette ebedi hepsinden mahrum olmak var. Recep Şerif geldim bu ara. Allah'ımızın ay meclisi. bunu hiya edelim. Gecelerini ibadetle geçirelim. Şöyle mübarek gecelerde sohbet kaçırılır mı? Zaten her gece yok. İlmi mecliste insan gelmeden durup Allah razı olsun şimdi bize bir arama yapıldı değil mi girerken? He, ee, çok bundan da sıkılmayın. Evvelin memnun olmakta fayda var. Biliyorsunuz iki tane hocamızı caminin içinde şehit ettiler. Ya bunları da hemen unutmayalım. 10 senede iki hocamızı kaybettik 12-13 senede. Dolayısıyla bu da sünnettir. Hudûhid rakûm. Ey iman edenler Allah razı olsun hepinizden. Anlayışınız için teşekkür ederiz. E bundan dolayı bize masraf da biliyor. Bu işlerde bedava değil. Para da istemiyoruz. Yani hepimizin selameti ve sıhhati açısından, huzurumuz, emniyetimiz açısından. Allah daim eylesin. Efendim. Bura bizim evimiz, ocağımızdan ileri. Bura bizim cennet bahçemiz. Bura bizim ravzamız. ilim meclisimiz bizim buralar. Şimdi mübarek üç aylar, mübarek kandille bak haftaya, 15. gece Allah'ın en sevdiği mevsim. Çok büyük geceler bunlar. Şimdi senin ne işin bundan hayırlı yer mi buldun da gideceksin? Buna muadil dert bile bulamazsın. Bu kadar hadis-i şerifler varken. Cennete göz dikmek başka, dünyada ucuzcu birkaç günlük zevk için mesai harcamak başka. Siz uyanıklardansınız. Allah ahiret aklınızı arttırsın. Amin. Şimdi illa men fe Yalnız üç şey günahı yapan Recep bir gecesini değil, Şaban'ı da Ramazan'ı da ihya etse, Kadir gecesinde ihya etse kurtulmaz. Bu üç şey nedir? Bunlardan uzak duralım. Men nefsen haram olan cana kıyan kasteden yani öldüren. Adam öldüren diyor Recep geceleri ihya da etse sevap bulmaz diyor. Kurtulmaz diyor. Şimdi adam öldüren, deyince bunun tevbe kapısı açık mı? Açık. Rabb'i mahvedebilir mi? Edebilir. Mesela desen ki adam şirk üzere öldü imansız, bu diyalogcular gibi Yahudistiyen cennete girecek dese, bunların da dini geçerli dese, bak ona o vaziyette ölse o itikatla onun affı olur diyebilir miyim? Diyemem, o şirktir. Ama adam öldürmüş, ölmüş. Allah bunu affedebilir mi? Eder. Nasıl eder? Dilerse eder, dilerse azap eder ama affetmeyeceği günahlardan değil, affetmemeye karar verdiği tek hangisidir? Şirkti Allah la yaghfiru Ey şubak Allah kendisi ortak koşulmasını bağışlama Şimdi bazı bu diyalogçular diyorlar ki Ne biliyorsun diyorlar belki bunu bağışlamıştır Ya Allah bizde oyun mu oynuyor haşa Kur'an-ı Kerim'de ben bunu bağışlamam dediği zaman da artık karar Kesinleşmiştir. Şirki affetmez. وَاَغْرُ مَعْدُونَ دَارِكَ Şirkin dışındakileri bağışlar. Adam öldürmek de şirkin dışındadır. Ama adamı öldürmek helal bilirse o zaman ne olur? O kafir olur, şirke girer, helal bilirse. Kafası bozulur, kafası kızar. Ulan bu adamı öldürmek helaldir. Ulan nasıl helal kendi kafana göre? al? Sen Allah'ın dinini sen mi koyuyorsun? Kuralların şeriatı sen mi tespit ediyorsun? Sen kızdın diye bir adamı onu öldürmek helal olur mu? Ancak İslam devletinde İslam'ın cezaları vardır. Zaten şahıslar bunu uygulayamaz. Şirkin dışındakiler affeder. Yani adam öldürmeyi de cinayeti affedebilir. yaşa Diledikleri için. Peki sen o dilediklerinden misin? Değil misin? Ona ben özel şahıslar hakkında karar veremem. Kendi hakkımda da bir şey bilmiyorum. Ama Tevbe kamusu açık. Mahvuret kamusu açık. Rabbim affederim. Şimdi burada da adam öldüren deyince tövbe etmemişse diyelim biz buna kayıt koyalım. Çünkü eğer tövbe etti pişman olduysa Allah tövbesini kabul ederse hani bir 99 adam öldürenin hadis-i şerifteki kıssası geçiyor onu birkaç kere anlattım size. Dolayısıyla bir adam adam öldürmüşse katil ise sen buna asla at olmazsın diyemezsin. Anladın mı? Fakat adam öldürmek çok büyük bir günahtır. Bu günahtan dolayı Receba'yı ibadetle geçirse de mağfiret olmaz. Özel tevbe lazım, pişmanlık lazım, bir daha yapmama azimlilik lazım, kan sahiplerinden işte helallık lazım ya da kan parasıysa e, diyet ödemesi lazım. Bu gibi şartları var adam öldürmenin. Evsemia adam öldürmenin demiyorum ha. Adam öldürmekten tevbenin şartları. Yoksa bu şartları yerine getirirsen adam öldürebilirsin değil ha. Adam öldürmenin şartları değil. Adam öldürmekten tevbe etmenin kabulünün şartları var. Yani kul hakkı da girdiği için. Namaz öyle değil. Namaz Allah ile aranda tevbe istifa edip kaza yaparsın. Bir de girip birinden helallık istemeye lüzum var mı? Yani kılmadığın namazlar için kul hakkına giriyor mu? Girmiyor. Ama adam öldürmek giriyor. Zekat giriyor. Çünkü fakirin parasını gasp etmişsin. O da kul hakkı geçmiş. Zekat kırkta bir senin paran değil. Evsebi'a müstehifen yestehifu billahi bileyn ev ya hevzen billah felem yugifu Bu da bir şey. Allah bizi bundan mesul etmesin. Ben bundan çok korkuyorum. Bir adam diyor, gece veya gündüz saatlerinde dara düştü, zora kaldı eee feryat ediyor. Allah hakkına, Allah aşkına bana yardım edin diyor. Bu da onu duyuyor. Yardım etmek elinden gelirken yardım etmiyor. Ama şimdi yardım etmek elinden gelmeyebilir. Adam atlamış suya, bağırıyor imdat mesela. Yani atlamış derken düşmüş. Efendim, bağırıyor. Bu da oradan yandan geç, geçiyor, görüyor. E yüzmen var mı? Var. E çıkıp adam elinden tut mesela, çıkıp da hava soğukta düşürür. Adam ölüyor orada. Yani onları ama şimdi yüzme bilmiyorsa atlasa olur mu? Olmaz. Eğer i̇şte adam Allah için imdat istedi e sen yüzme bilmiyorsun. Sen de öl Yani imkanı varsa dediğim o. Böyle bir imkanı varsa bu misal veriyorum yani. Böyle yani benim lazım yaptığı gibi yapmayacaksın. Her e, turistin beni mi düşmüşten bir help dedim help. imdat mı demek bizim İngilizce? Yardım gel. Help help. O dedi, İngilizce öğrenci hani yüzme öğrenseydi ya diyor ona. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adam ölüyor şimdi. Help map, Neyse zaten. İngilizce lüzum yok ki bağırıyorsa, çırpınıyorsa. Türkçe İngilizce bark etmez. Yani kurtar onu. O da ona edebiyat yapıyor. <gülüyor> öyle değil. Elinden gelirse yardım edeceksin. Ama elinden gelmiyorsa ne yapabiliriz? Bazı olur öyle bir şey. E, gücümüz yetmez. Mesela adam kendi de hastadır. Bu başka. Ama Allah adına yardım isteyene yardım edecek. Bazı bu fakirler yardım istiyorlar. Geliyorlar. Bugün gittim ben bir doktora gidiyorum. Beni de götüren adamın arabası da pahalı bir jib idi. Zannediyorlar her bindiğim araba benim. <gülüyor> Beni de görüyorlar. Ben geldik biri diyor MSI hastasıyım işte para. Yardım edebilir misin? O şunu yardım edebilir misin? ya 10 on lira yirmi lira bir şey veririz de. Kaç milyar falan bilmiyorum ki. Bir ilaç bir buçuk milyar diyor falan. E şimdi böyle Allah için yardım dense insan zora geliyor. Yani ya etmek lazım. Ama burada insan Allah'ın verdiği gücünü Allah'la arandadır. Gücün varsa etmek lazım. Ama tabii ki çok veremesen de az da bir şey olsa boş döndürmemek lazım. Yok efendim yalan konuşuyorsun bilmem ne dememek lazım. Ne olursa olsun kimseye de hakaret etmeye hakkımız yok. Madem yüzünü yüzünün suyunu dökmüş de istiyor. İstemek kolay bir şey değil. Bak ben isteyemem yani başıma ne gelsin zor oyunu bozar ama e yani öyle gidip de sokakta mi ee demek o adam o hale gelmişse var bir sıkıntısı düşünceli olmak lazım ama demek istediğim gücün yetmeyebilir o işin 10 milyar e Sen de 10 bin lira yani diyelim şimdiki parayla 10 bin lira yoktur mesele ee verirsin 50 lira 100 lira 10 lira mesele değil o da kızabilir ama o kızsa da sana günah olmaz yani ben on bin lira istiyorum. Bu bana veriyor 10 lira. E ne yapayım? Yani benim de durumuma göre. Öyle mi? Bu işler böyle. Pedevinin birisi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dişi deve hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hediyeye karşılık vermeyin ya. Meğer o da hesap yapmış. Ben bir deve hediye edeyim ona, o bana çok verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 deve verdi ona. 7 dişi deve verdi ve verdiği zaman krallar halt etmiş. Kainatın Efendisi. Vallahi. Kendi kasımda yatıyor. Karnı aç geziyor. Ama verirdi böyle. Ona kim geçecek ya? Yedi deve verdi. Adam hala kızdı. Ya dedi bu kadar mı dedi verecek? E de bir deveye yedi deve ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya adama dedi böyle hediyeye yedi türlü kat hediye verdim ama adam hala kızıyor. ne yapayım? Onun için hediye herkesin hediyesini de kabul etmek lazım. Sonra yemin ettim yani niyetlendim dedi kalitesiz seviyesiz insanların hediyesini kabul etmeyeceğim ya Kureyşli'nin kabul edeceğim ya Ensar'ınkini kabul edeceğim ya Devs kabilesi'ninkini kabul edeceğim bir kabile daha unutmuş olabilirim yani dört isim söyledi bu kabilelerin adamlarından kabul etmeye niyetlendim yani diğer kabilelerde belki birisi böyle hediye ederse beklentiye girer sonra da böyle terbiyesizlik yapar bunlar da önemli şeyler bazı kere getiriyor, bir şey veriyor, o da karşılığını bekliyor. Ama herkesi sipariş üzere gönlünü hoş edemeyiz ki. Yani istediği kadar nasıl vereceğiz? Ama Allah için dara düşmüş, durum meydanda hakikaten böyle bir de göz önünde bazı vakalar yaşanıyor yani hakikaten imdat işte boğulmak gibi trafik kazasında ezilmiş kalmış, taksilen geçiyor yanında. Yani şimdi mesela Burada duyarsız olmamak lazım yani. Burada durmak lazım. Kan icab ediyor, kan kaybı oluyor, i̇şte yardım icab ediyor, hastaların hastaneye yetiştirilmesi lazım, belki kan kaybından ölüyorlar böyle devamlı haberleri görüyoruz. E bir mübarek adam, geçiyorsun oradan dur diyorlar, yalvarıyorlar, yerde kan revan. et durmak lazım yani. Şimdi bunlar önemli şey Bir adam Allah için yardım isteyene gece gündüz hangi saatte olursa olsun yardım etmek elinden gelirken yardım etmezse bu derece bayli ihtiyacıda de, cennete girmiyor. Yani da tevbe ederse onlar başka. Bir de ne var? Evşek ile yahu حاجه fellem yirca. Bu da buna benziyor. Bir Müslüman kardeşin geldi, bir hacetini arz etti, bir arzuhal yaptı. O da elinden geldi halde onun başında bir musibet var. O musibeti kaldırabilirken onun belasını açmadı. Böyle çok oluyor. Yani ne ve bana ne işte bulaşmayalım karışmayalım falan. Bunlar iyi şeyler değil. Müslüman öyle et diye, diye karışmayan adam almaz. Müslüman çevresiyle ilgili olur, alakalı olur. Dara düşüp gelene yardımcı olur. Ya böyle dua ile, böyle güler yüzler. Hadis-i şerifte buyuruyorum. Yani sadaka güler yüzleri sadaka Bazı insanın parası olmaz, yardım yapacak gücü olmaz. Ona iyi güler yüzle dua yapsa o da sadakaya yazılır. Ama parası olup da tabii hem güler yüz olup hem sadaka verirse kat kat fazla olur. Böylece bu üç şeyden inşallah geri duracağız. Bu üç şeyi yapmadıktan sonra bu mübarek Recep Şerif gecelerini ihya sayesinde Hele ki bu mübarek Cuma gecesini her Cuma gecesini ibadete geçireceğiz. Haftaya 15. geceyi ibadete geçireceğiz inşallah. Sonra 27. gecemiz geliyor. Miraç gecesi. Recep ayından Allah'ımızın rızası süre. Günahlarımızı affı olarak çıkmayı Rabb'i nasip eyle. Amin. Şimdi bazı oruçları var, faziletler var. Onları sonra doğru e, söylerim. Esas dersimiz 28. farz e, 54 fazdan onu okuyalım. İnşallah ezamdan evvel de önümüzdeki günlerin oruçlarının faziletleriyle ile alakalı olarak bazı hadis-i şerifleri nakledelim. 28. farz yerin ve göğün acayipiktleri yani halqule'de eserleri Allah'ımızın yarattığı bunca ayetler hakkında tefekkürde bulunmaktır. Bu da nedir? Farzdır. Niye? allah Teala bunun üzerine çok duruyor. Tefekkür nedir? İnce düşünmektir. Tefekkür nedir? El intikal minel batıl ile hak Batıldan hakka geçmektir. Batıl nedir? Hadis-i şerifte Şair Lebid'in Sözünden almış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Naklediyor ama mühim olan tabi onun nakletmesiyle bu hadis oluyor elâ kullu <Sessizlik> şeyin mâ halallâhu batılû estakû kelimetin kâleş şâirû şâirlerin söylediği dünya kurulduğundan beri en doğru şiir hangisidir? her şair bu şeyler söylemiş ekselisi karı kızı hesabına işte gözlerin bir içim su bilmem şuran şöyle buran böyle ne şiirler falan fuzuli ne karın doyuluyor ne Şairin söylediği en doğru söz. Bundan daha doğru şey yok. Kelime Tuledid, şair Lebid'in sözü. Nedir o? Ela kullu şeyin ma'kalallah batilu ve kullu ne'imin la mahale tezailu. Allah'tan başka her şey boştur. Bütün nimetler çare yok elden çıkacaktır. Bundan daha doğru söyler mi?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 o arada da televizyon, melevizyon, millet falan da olmayacak. Lokanta yemek, memek işte de olmayacak. Böyle bir boş yerde bakacak, Allah Allah falan. Belki aklımıza bir Allah gelir. Ama öbür türlü, aa alabalık tesis, hemen orada bir alabalık. <gülüyor> hiç orada bu dere akıyor, nereden çıkıyor, nereye gidiyor, çıktığı yer bitmedi mi, gittiği yer dolmadı mı, bunun suyu niye tuzsuz, denizinki niye tuzlu, Böyle hiç öyle bir şey düşünen yok. Orada bir tesis, patates kızartması yanına, onu yiyecek yedikten sonra tabii hararet efendim soda, mota çay, may falan, o sonra meyve falan o sonra hahi, kalktı gitti dereyi yaratan balığı yaratan hiç aklına gelmez evet, üzümünü ye bağını sorma, çakal mısın sen? onu hayvan yapar yerde kaçar sen insansın, nasıl bağını sorma? tefekkür bu tefekkür her yediğinde emret olur önüne bir sofra kuruluyor kalkıyor e şimdi onun için diyorum böyle uzak yerlerde falan belki çok manzaralı yerler oluyor falan Allah Allah diyor ama evde yemek yok bu kadar evde alıştığı sofra alıştığı tabaklar hanım getiriyor götürüyor e şimdi burada Allah Allah dedirtecek bir şey yok hocam efendim bu aynı yemekler ya? Yani. ama niye Allah Allah dedirtecek bir şey yok bir çorbaya muhtaç olsan bir ekmekten eee efendim e, uzak kalsan ne yapacaksın açlıktan kırılsan o vakit narışın Allah'ın büyüdüğüne, pek ne kadar hak var. Sen ne kadar muhtaçsın. Allah ne kadar zengin ve kadirdir. Hiç açlık çekmemişsin, susuzluk çekmemişsin. Biraz susuzdur bak Allah ondan sonra. O suyun tadı neymiş? İlla zora mı düşmek lazım? Rahat zamanında niye Allah'ı unutuyorsun? Fellan zorul insan ila İnsan yedi yemeğine baksın. Kur'an-ı Kerim böyle mi diyor? İşte yaylada yerken değil. Her yerde da evde, insan yediği yemeğine baktın Ya neye bakacağım hoca efendi, ben 20 çeşit yemek mi yiyorum, iki çeşit yemek var Ne demek iki çeşit yemek var? Ve bir çeşit? Bir kuru ekmek Onunla karnın doyuyor da belin ayaktan duruyor Yoksa ayar dikilemezsin Bitti birkaç gün içinde Bütün ciğer, böbrek, kalp hepsi top eder Aç susuz ne zamana kadar? Sen niye hakır görüyorsun? yemeğine baksın. E bakıyorum da ne yediğine bakmadan kör müyüm? Nasıl çorba üzerime mi dökeyim? Bakıyorum. Ama öyle develer de bakar. Hangi ot daha taze diye. Hayvanlar da bakar ona. Ot çetmek için. Değil. İnsan tefekkürle baksın. Düşünsün. Yani ne asabba biner asabba? O salata, o ekmek, o çorba, tarana neyse Önüne gelene kadar biz su döktük gökten yeterli miktarda doldurduk her yerinizi. Toprakları efendim mahsul vermesi için dibine kadar suyu işlettik. Biz gökten su dökmeseydik. Bu nasıl çıkacak? Tümme şakak neler be Sonra o toprağa biz yardık. Bak biz yardık diyor. Bakıyorsun hakikaten bu ayeti görüyorsun diyorsun Kayanın içinden ağaç çıkmış kayanın içine o ağaç çıkarken o pilden o kadar büyük çıkmadı. Filiz çıktı. Koca kayanın taşın içerisinde, vursan kafan kırılır. O filiz nasıl yardıda kayayı çıktı? Hadi toprak hafif. Toprak bile çıkamaz. Topraktan bile çıkamaz. E adamı gömüyoruz, çıkabiliyor mu? Adam öldü. 100 kiloluk var. Toprağın altına gömüyoruz, çıksın hadi. Allah çık dedi mi kalk dedi mi kalkacak şimdi o filiz e filizin ne canı var efendim tohumu ettin e tohumun ne canı var tohum canlı mı tohum canlı mı Değil. bir çuval tohum bir selam dursun burada çıkarma da filiz e canlı bir şey kıpırdaşır mı yeşerir mi toprağa koyusun biz yardık diyor Rabbim. Biz yardık. O bizi kudreti gösteriyor. Yoksa o filiz nasıl oradan çıkacak? Yerin dibine eşiyorsun, tohumları ekiyorsun. Akıl ne der? Aslında bu tecrübe tecrübeyle geliyor. Eğer tecrübeyle gelmese de ilk olarak bunu yapan birini görecek olsa ne derse deli misin ya tohumu çürüteceksin. Çünkü toprağın altına koyduğumuz çürümesi lazım normalde. Halbuki dışarıda boşak gidiyor, çürüyor. Aşağıya ektin, toprağın içine koyduğun zaman ancak filiz veriyor. Mahalle oradadır. Biz yardık. Biz öğrettik. Ta ilk insan Adem Aleyhisselam'a bu öğretildi. Cebrail Aleyhisselam masasıyla böyle ekeceksin, böyle büçeceksin. Fembet habba. Taneleri biz bitirdik, taneleri. Buğday, arpa, çavdar, her türlü efendim ne var? Dane var. Pirinç, çubu hepsi nohut hepsi tane ve ineben hüzümleri ve kadben yoncaları ve zevkûnen zeytinleri ve neflen hurmaları ve helâk ve bağları bahçeleri bostanları hulba ağaçları birbirine dolanarak çıkıyor öyle sık ve fakiyeten türlü türlü meyveleri ve ebben meraları yiyin Me için hem size nimet olsun kuvvet olsun ve lenamiküm hem de tavarlarınıza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 E şimdi ben bu kadar nimetleri verdim sana. Sen bunu Allah'ı unutarak tefekkürsüz bir şekilde yiyesin diye mi? Gökler çalışmasa, felekler çalışmasa, melekler çalışmasa, güneş teveran etmese, ay kereyan etmese, yani akmasa, gitmese, gezegenler yüzmese, ve kullu fî felekî yesbehûn hepsi felek'te yüzüyorlar diyor Kur'an. Ondan sonra bu mevsimler hasıl olmasa Yağmurlar yağmasa, rüzgarlar esmese, ne içecek, ne içecek? Bu kadar hizmetçi neyin peşinde? Senin sofrana bir ekmek gelmesinin peşinde. Allah'ım sana hizmetçi yapmış bunları. Emruba du meu khurshidu felakler karen, ta tunani ve Ayet bu, Benzedi mi? Fensedi mi? <gülüyor> niye Arapça mı bu Aşağı. ne diyor yutturacağım az daha dedim ama bayağı yanımsın <gülüyor> Farsça Gülistan'dan Hafızadi, Şirazi büyük veli bunlar diyor ki bulut rüzgar ay, güneş felek hepsi çalışıyor diyor sen yatıyorsun sabaha kadar güneş de var mı? diyor gün doğacak sen bir uyanıyorsun ki oho sabah namazı kaçmış kamyon devrilmiş andan sonra suratlarına benim şeytan eee kulağına işemiş kim sabah namazını kaçırdı bir adam güneş doğdu sabah kılmadı Resulullah'a geldiler ne buyurdu? Bâreşşşeytan üzdü. Şeytan onun kulağına çiş buyurdu. Bu hadis-i şerif de Bukhari'de ben buyduruyorum. Şeytan sulamış her tarafı bir de uyandım baktım o gözlerim böyle dolmuş her yer dolmuş ne yapacağız o güneş dolmasa mahsul vermeyecek güneş bir kere rotar yaptı mı bir tehir yapıyor mu sizin hızlı trenleriniz gibi uçaklarınız gibi rotar yapıyor mu bunlar niye çalışıyor bunların ne işleri güneşin dükkanı mı var para kazanacak da çocuklarına mama mı götürecek ayniyet Dönüp duruyor. Yeni gelin gibi yahu. Ya biraz gelin alıyorsun, bir ay sonra, iki ay sonra gelin başlıyor sana akıl öğretmen. Kaynanası diyor ki çorba yap, o da diyor ki çok yorgunum sen ya. <gülüyor> hani onun için diyorlar ki yeni gelin gibi. Niye öyle diyorlar? Gelin biraz bayatladı mı akıl öğretmeye başlıyor. Zaten bir insan, tembel insan ne yapar? Akıl öğretir. Kendi çalışmayacak ya. Sana der ki bunu böyle yapsan böyle olmaz. Sen ona diyorsun ki şuray süpür. O da diyor ki buna etim attı bunu. Ya buna atmazlardı buraya. E sen onu mu söylüyoruz lan burada? Temizle daha. Rüzgar temizlik yapıyor devamlı. Bir rüzgar geliyor, bütün pislikler gidiyor. Bir yağmur geliyor, yıkama yağlama. Ha bu kadar belediyen canı çıkar bu kadar sokak çayır bayır. Nasıl yıkayacaksın? Kurbanda kan, man herkes kurbanları kesmiş. Bir yağmur, bütün kanlar aktir. Mevla hala bir yıkama yapıyor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 Böylece buluttan, yağmurdan, topraktan, işte efendim e, Bahçıvan'dan, bahçeden Ondan sonra geliyor, geliyor Değirmenden, öğütenden Fırınından Bir de şimdi bakkal eklendi Bir de kapıcı eklendi Böyle geliyor, hanım da içeriden ekmeği kesiyor falan, o da getiriyor Beyefendinin önüne Samum pehlivanı Sıcak ekmeğe yurulacak bir de gazeteler almış böyle sabah gazeteler hele pazar mazar olunca böyle gazeteler almış ekleri var çeviriyor ne bileyim ekonomi sayfası bilmem magazin sayfası bilmem. ulan sabah namazını kıldın mı yok <gülüyor> sübhanallah bir hamliyi mi yok elhamdülillah dedim mi yok böyle bir yandan gazete bir yandan tıkınıyor bir yandan ödüne bakıyor ya bir Allah deme ya bir tefekkür et ya şu batıllardan bir geç ya bir hakka gel be ya ne gafil adamsın Hoca ben kimden bahsediyorum? Kendimden bahs. <gülüyor> Üzerinizi almanıza bizim yok. Kendimden bahs. Bahs. Ben bile yemeğin ortasında Bismillahı hatırlıyorum. Ne ne dişka? Gafil. Ama yine sonun ortasında böyle söylüyor. Bismillahı veleu ve usatau akirau başında, ortasında, sonunda Bismillahı. En azından şeytan yarıda da olsa kusturuyoruz onu. Şeytan besmelesiz yemeğe başlıyor, ortasında besmele diyor, hepsi kusuyor. Sonunda dedim, hepsi kusuyor. Ama istiyor ki Allah denmesin. Rabbini unutsun insan. Hatırına gelmesin. Yazık ya, yani, yazık. Ey insan diyor, bu kadar gökler, yerler, felekler, melekler amade olmuş. Senin önüne bir ekmek gelsin de, sen onu gafletle yemeyesin diye. Ama nerede? Tefekkür. Allah Teala darılıyor sitem ediyor Rabbim haklıdır hak sahibidir ve nimetimizdir bütün iyilikler ondandır yani hanım bir yemek yapıyor teşekkür ederim eline sağlık çok güzel olmuş dediğin zaman ona arzu geliyor şef geliyor sağ işte efendim, afiyet olsun diyor falan bazı yemek yapıyor falan sen dalgın olsan şey etsen teşekkür etmesen darılıyor ya 40 senelik karısın her gün teşekkür edilmez ki kardeşim ya ama bekliyor ya Küm demiyor işte. Her gün teşekkür etsem memnun olur. Evet hele bir yemek yapıyor deniyor bazı tarifler alıyorlar. Ya diyorum böyle yeni yeni tarifler yapmayın bana diyorum ya. Eski köy yeni adet. Ben de alıştığım şeyi istiyorum. Ya diyorlar bu çok lezzetli ya diyorum. Ben bunun şeklini yeni gördüm. <gülüyor> böyle bir şey çek istemiyorum. Mesela bizim insan da alıştığına meraklı. Onlar da heves ediyorlar ki, kadınlar ne yapma? Yeni bir şey hani eşime sunayım falan. E bir de biraz da yersen olmamış falan çok ayıp ya yine de iyi olmuş ama iyi olmuş dersen de bir daha yapacak <gülüyor> ondan sonra aynı şey gelmez e ne bileyim usulüyle hareket edeceksin yani. Şimdi, o da bir şey var yalan da dedim mi ne de bir daha ama şimdi beğendim dedim mi memnun, beğenmedim desen hep de ama sessiz kalsan yine ayıp Ya diyor hiç diyor insandır bu kadar emek ettim kaç saat uğraştım diyor çünkü artık millet yemekte kalmadı karı çalışıyor koca çalışıyor e kadın zaten bütçeye yetişmiyor e kadın da geliyor kocasıyla beraber eve sen ha ben ağa inekleri. kimse ağa oluyor yemek yap ne yemek yap ben de işten geldim diyor senin gibi diyor O sonra atıyorlar pizza getirir misiniz şu kadar ondan sonra hamburger ne ondan sonra bütün milletin damarları tıkandı eller arası gidiyor bütün millet bir şey yok kanser bilmem ne damar tıkandı kolesterol ne yiyecek adam Herkes hazır yemek başlıyor evde yemek yapmalar falan da az kaldı yani e şimdi bir kul senden takdir bekliyor beklemekte de haklıdır insanlara teşekkür etmen Allah'a şükretmez teşekkür vardır İslam'da güzel olmuş ellerinize sağlık bunlar iyidir mutlaka afiyet olsun bunlar sünnettir yani böyle şeyler mürüvettir şahsiyettir, kişiliktir, kültürdür ama bir insan, çek yaptın, börek yaptın, e, hamurun sen yaratmadın, suyunu sen yaratmadın, ateşini sen yaratmadın, peynini sen yaratmadın, maydanozunu sen yaratmadın. Hiçbir şey yaratmadığı halde yapmış, getirmiş, teşekkür ediyoruz. E Allah bunun hepsini yaratmış, hanım da dahil. <gülüyor> hepsini o yaratmış, paka dahil E şimdi bu Allah'a ne kadar şükredecek? E, karının gönlünü yapayım diye, onunla efendim işim var diye beraber yaşayacağız de bir kavga etmeyelim idare edelim işi diye bazı kere tuzu fazla katmış olsa bile iyi olmuş diyoruz yani ne yapalım işte peki bu Allah'a muhtaç değil miyiz hiç aklımız onun elinde kalbimiz onun elinde ciğerimiz onun elinde istediğim her tarafımız tıkatır e zaten öldürecek bizi sonra diriltecek bizi sonra hesaba çekecek bizi e bu kadar nankörlük olun mu nankör de farsadın nan ekmek demek kör bildiğimiz görmemek yani nankör ekmeğe karşı görmüyor yani ekmeğin yani nimeti görmüyor İnsan veli nimetini bilmek lazım değil midir? Rabbim onun için sitem etmekte de haklı değil midir? Ne buyuruyor? İnni velinse vel cinne Fîne veynâfîm Hadis-i Kudçî ile Benim insanlarla cinlerle çok büyük hesaplaşmam var. Şu hadise bak ya. Ahlugu ve yuvedu Ben yaratayım, benden başkalarına tapılsın. Benden başkalarının kanunlarına uyursun. Hükümler, kararlar, serbestler, yasaklar benden başkalarına göre, yok Avrupa Birliği, yok bilmem hangi cavurların, fikrine göre hareket edilir. Ben yaratıyorum, başkalarına tapılıyor. Kulluk yapılıyor. İlla gidip de kuta tapmıyorlar. Ama Allah'ın hükmünü bırakıp da başkalarının hükmünü alırsan ne oldu ona tattık. Ve erzun bu. Ve üç kere uga Rızıkları ben gönderiyorum, başkalarına teşekkür ediliyor.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 Yaratanı unut Ancak Değilmen Boğaz gibi yut Öğüt Hiç düşünme Bu kullar Hiç mi düşünmediler Araf suresi Hiç mi akıllarını zorlamıyorlar Kafalarını başlarına toplamıyorlar Şu hayatın mesgalelerinden bir geçip Toparlanıp bir kendine gelip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 E, Onamaz abdest senin için, taharet temizlik senin için, rükû secdet senin için. Ya Allah için ama faydası sana Allah faydadan müneze. Sen niye düşünmüyorsun kendi canını ya? Göklerin yerlerin, mülkünü melekûtunu, görünen görünmeyen alemlerini. Hele şimdi bir de teknoloji gelişti. E, Uzaydan bazı acayip efendim şeyler görünüyor, bunlar filmleniyor. Bunların resimleri atılıyor, internetlere, şuralara, belgeseller çekiliyor. Eskiden mesela böyle bir görüntülerde. Görümüyordu insanlar. Göz gördüğü kadar. E şimdi gözün görmediği şeyleri de e, mikroskoplarla, teleskoplarla, cihazlarla veya gidiyorlar oraya çıkıyorlar. Uydu, uyduyla şundan uydu atıyorlar. Veyahut da çıkıyorlar işte orada resim çekiyorlar mesela. Geçekenlerden falan acayip şey. Şimdi görüntüler elde ettik mesela son senelerde. E şimdi bunları gördükten sonra öyle hiç mi düşünmüyorlar? Ve ma şey Allah neler yaratmış hiç mi düşünmüyorlar? Karıncasından filine, insanından cinine bu kadar alemleri hiç mi düşünmüyorlar? Bu bulutlar, bu rüzgarlar, bu gök katmanları, bu feza bu yıldızlar bu nasıl bir şeydir ya? Efendim Dünyadan büyük yıldızlar var. Işık hızı en süratli giden vasıtadır. Şimdi ışık hızından daha ileri bir şey bulamamışlar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 ee yani olabilir ben şey demiyorum ama biz daha hızlı şeyleri geliştirdik yani biliyoruz Allah'ı bilen her şeyi bilir ee Cebrail aleyhisselam bir anda ne yapıyor arştan her şey diyor arş nere arş zaten bunların teleskoplarının falan gideceği yerlerden değil bunların gideceği yerlere zaten önce fareler maymunlar gidiyor e, deneme yapmak için kobay olarak maymunu fareyi gönderiyor sonra çıkarıyorlar aya maya çıktı falan Ulan aya çıkma güner olsa senden önce fare gitmez. <gülüyor> Mesela ayın sahibine ulaşmak. Ay'a çıkmağı da ben az görmüyorum bir şey demiyorum ama bu normal hayvanda kimi koyarsan içine indiği yerde, binlik yerde iner yani. istasyonda inecek, çağda yok. Ama Allah hangi şeyler yaratmış, neler yaratmış, hiç mi düşünmüyorlar? Şu meseleler var ya, şu hayvan belgeselleri var. Televizyon illa seyredeceğim, hocam ben dayanamıyorum, mümkün değil. İlla bakacağım bir şey diyorsanız hayvan belgeselleri seyredin. O kadar imanınız artar ki şaşırırsınız. Yani o deniz belgeselleri, o efendim o akrep, çöldeki hayvanlar, şuradakiler, buradakiler, yok ne kadar mahluk var, ya, ne kadar mahluk var. Ya. Yani o da imanı kuvvetlendirir, tefekküre vesile oluyor. Tefekküre vesile oluyor ama tabii adamına göre bir de bakıyorsun. Orada hayvanlar çiftleşirken bu da etkileşme yapıyor. Ulan i̇nsan mısın hayvan mısın? Hayvanın çiftleşmesinden insan etkilenir mi ya? Tövbe ya. Böyle de bir ciz, ciz insanlar var. Ondan sonra belgesel diyor Çıkıyor hanım arama. Kardeşim sen gelir misin? Divan etsin. Biz sana diyoruz Allah tefekkür et. Sen gittin kafayı boğdun. Kardeşim eğer ki sen oradan etkileniyor bir şey yapıyorsan seni ona da bakman caiz değildir ona da bakman caiz değil sana doğrusu söyleyeyim ama insan ibret Allah'ın ayeti olarak bakmak zamanı. sakın güzel kızlara falan tefekkürliyetine bakmayın ha o caiz değil hani diyorlar güzele bakmak zaman e, güzele bakmak zaman seninse helal ıksa helal ıksa bak ama belki. Efendim Allah'ın ayeti diye. Onlar ibahiye diye böyle hul, ibu, hululiye var ittadiye var. Bunlar sapık mezhepler. Bunlar diyorlar ki ben her şeyde de Allah'a görüyorum. Her şeyi Allah'a görüyorsan ki devriyaya bak. Niye belalemin karısına bakıyorsun Allah'a görüyormuş. <gülüyor> Sapıklığın bir üzümü yok. Ancak o nikahla helal olur. Allah'ın şey. Allah yarattığı her şeye bakın diyor. Her zerreyi inceleyin. Tevekküreyim.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 Hacı efendi ne var? <gülüyor> Akşamı kıldın mı? Yok ya. <gülüyor> Haberleri seyredince <gülüyor> akşam kaçtı. E bu ne oldu şimdi? Her dakika <gülüyor> böyle bütün düşünsen, hindi gibi otursan, böyle düşünsen. Nasıl, nasıl hocam pazara çıkartmış şey, ya, tavuktan fazla mı sattı? <gülüyor> Papağandan mı Papan pahalıymış, konuşuyor diye. Bu da dedi, pahalı, niye dedi? düşünüyor dedi. <gülüyor> öyle düşünüyor hindi. Bizimki de düşünüyor düşünüyor. Ne yapıyorsun? Tefekkür ediyorum. E namaz kıldım mı? Yok namaz daha hala başlayamadım. E, ne yapıyor bu tefekkürü ya? Böyle iş oldun ya. Allah'a tefekkür ediyorsun. Allah'ın büyüklüğünü görüyorsun. Ondan sonra namazı kaçırdın, Cehennemin dibine gideceksin. Nasıl tefekkür bu? Tefekkürün gayesi ne? Seni Rabbine yaklaştırmak. Vazifeni sana işlettirmek. Farzı vacibi bildirmek. Tefekkür seni buraya sevk etmeli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 alışkanlık yapmış öbürü bir an Allah'a düşünmüş tefekkür et ayetlerinden intikal etmiş bu nedir? kafil olanın 70 sene ibadesinden hayırladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor el müminu, gerçek mümin kimdir? herkes mümini yoğurdum ekşiyim diyen yok herkes bende müslüman tamam ama bir de bunun kamili var kemmeli var burada kemale ermemiz lazım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 Mümin sustuğu zaman ne yapıyordur? Tefekkür ediyor. Ama şimdi bizim müminler konuştu mu yalan dolan sövbe saymak sustuğu zaman da Lan bu, bu yine sustu acaba ne düşünüyoruz? Herkes ne yetişeleniyor. Yani bazı diyorlar ya susandan korkuyor hani. Konuşanın ne mal olduğunu anlıyoruz da falan. E niye çünkü adam sustuğu mu tefekkür etmiyor ki? Adam sustumu mu plan kuruyor. Halbuki mümin konuştuğumuz zikir sustuğu tefekkür Baktığı zaman ibret ve itibar. Yani baktığı şeyden ne alır? Ibret alır. Efendim, kıyas yapar. Mukayesede bulunur. Hep hakka geçecek. Mümin budur. Ebu Osman'ı Maghribi Kudüs Esiru Hazretleri Büyük Veli İran'da kabri burada ziyaret ettik nasip oldu. Allah şefaatine la eleyesin. Tedebber fil Tedebbura, ibra. Allah'ın yaratıklarını ibret, nazarıyla tefekkür et ve düşün. Bütün mahlukata bak. Bunu nasıl yaratmış, bunu nasıl yaratmış. Renkleri, çeşitleri, dilleri efendim. Hep ayet. Göklerde, yerlerde ağaçlar, taşlar, kuşlar. Ve tedebbâ fî nefsike tedebbura mev'izah. Kendi içinde de düşün. İçine kapalı olarak. İnsanın içinde de ne alemler var.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 Kur'an'ı da nasıl düşün? Keşif yoluyla düşün. Yani bütün ayetleri okurken ahiret, ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet cennet, sanki gözünle görüyormuş gibi canlandırarak düşün. Yoksa Kur'an. Hatim indirmek, efendim, harflerini tamamlamak ve ayetlerini doldurmak mesele değil. Onun için sahabe-i kiram ne yapıyorlar? Bazı kere bir ayette 10 gün, 20 gün takılıp kalıyorlar. Niye soranlara diyorlar ki henüz daha İçimde yerleştiremedim, hazmedemedim. Tefekkürünü tamamlayamadım, amel edemedim. Böyle ayetlerde duruyorlar. Biz bir günde on cüz, cüz. Neden? E nasıl olsa derdimiz tefekkür değil, amel değil, şu değil, bu değil. Vur vur vur vur vur Sadece sayfaları, yaprakları çevirip döndürmek. Mesela bu mudur? Kur'an bunun için mü indi? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ve inu limen <Sessizlik> karraha ve lem yettefekkar fiyahı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 Gemiler uçakları taşıyor. O gemilerde ve menzelullahin sema mimma fahya bi'l-ba'de minha Allah'ın gökten indirdiği suda o suyla canlandırdığı bunca filizde, mahsulde, üründe o ölmüş toprağı, kurumuş toprağı diriltmesinde ve bebi'tefiem kulli debbe her türlü canlıyı dünyada üretmesinde, türetmesinde böceklerinden tut yani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 Bu değişiklikleri kim yapıyor? وَالسَّحَا وَالْمُسَكَّرِي بَيْنِ السَّمَا وَالْاَقْ Gökleyer arasında Sizin emrinize amade yani Allah'ın bulut, yağmurlan taşıyan bulutlarda لَاَيَاتِنْ <Sessizlik> <sessizlik> <-eted> Elbette büyük ayetler, çok ayetler, ibretler, dersler var O ayette diyor لِكَوْمِنْ yakilun, <Sessizlik> Aklını çalıştıran bir toplum için Ahiret aklını kazanmış bir millet için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 Emeniya ki kalpü semaat mena ayet kelimelerde Allah'ın birçok ayetleri. Ne saylor en halakale kum min nafsi kum ve sizi topraktan yaratması, tüm meydan tüm bütün dünyayı yarılmışsınız bu insanlık alemi bir topraktan Adem babadan bu Allah'ın ayeti. Emeniya en halakukum min size kendi nefsinizden cinsinizden eşler yaratması, hanımlar yaratması ne büyük ayet, ne kadar farklılık var. İkisi de insan, fiziki yönden, sesinden tut, iç organlarından, dış organlarından, e, ne kadar farklı. Vites günüyle ya onlarla tatmin olmanız için. Aranızda sevgi yaratıyor, elin kızıyla sizi kaynaştırıyor, evlilikte keramet var, nikahtan sonra rahmet merhamet geliyor, birbirine açma açısı geliyor, arada çocuk geliyor, çocuktan sonra daha merhamet oluyor. Nefidâhkelâ yâti kavun yetefekkarûn tefekkür edenler için bunlarda nice ayetler var. Öyle ayeti kalku semavat ve'l gökleri yaratması, yerleri yaratması, taslaha ölçü neti dillerinizin değişikliği. Herkes başka bir dilden konuşuyor. Dünyada kaç insan var? Hiç anlamıyoruz ya. Mesela i̇şte Malezya'dan geldi. Alimlerden bahsettim. Arapça biliyorlar, ben konuşuyorum anlıyorlar. Biraz da. ben bir Malezcece konuşuyorlar. Allah Allah. Bunlarda insan konuşuyorlar. Ben bir şey anlamıyorum. Bu sefer düşünüyorum ya, ben de konuşuyorum burada şimdi, o da benden anlamıyor diyorum. E ne ben? Eşitiz. Fark etmedi yani, kimsenin kimsenin yok. Dillerinizin değişikliği ya, bu nereden çıktı bu kadar dil? Nasıl bir iştir bu dil? Bu ne ayet bir şey bu ya. Ve elvanikum renkleriniz... Evet, beyaz, sarı, esmer, kumral, siyah... Ne, bu renkler nereden? Hangi boyadı boyahaneden çıkıyor? Zenci ile beyaz evleniyor. Menes çıkıyor. Biraz ondan almış. Biraz ondan orta bir renk. Allah'ın kurban olduğu. Ayetlere bak. <gülüyor> Bunlarda büyük ayetler var. Kime? Lil alimin. Alimlere. Alimler kim? Alimler Allah'ı bilenler. Herkes alim değil. <gülüyor> Gece gündüz uyumanız da Allah'ın ayetleri. Düşünsene. uyuyorsun. Uyku ölümün yarısıdır. Hiç kimse bir yarım saat öleyim demiyor. Ama ya bir saat uyuyayım ne olur bırakın diye yalvarıyor. Halbuki bilse şey uyku ölüm gibidir. Ama dayanamıyor. dayanamıyor. Uyku öyle bir lezzetli geliyor ki aman gideyim diyor. Ya Rabbi ölü bize, ölümü de bize öyle tatlı getir ya Rabbi. Yani ölüme isteyerek gidelim ya Rabbi. Ya, aynı uykuya gider gibi gidebilir misin Ne rahat değil mi? Herkes öyle gidemez. Uyumak nasıl bir şey? Adam 20 senedir uyumuyor. Hasta. 30 senedir uyumayan adam gördüm ben. Rize'de, Pazar'da, köy. Hiçbir gece gündüz uyumamış hiç. Uyuyamıyor ki. Nasıl da yaşıyor? O da alem bir şey. Gündüz yatıyorsun uyuyorsun. Gece yatıyorsun uyuyorsun. Bu uyku nasıl bir nimet? E uyumayeni gör bakalım şimdi. Onu kim uyutmuyor? Seni kim uyutuyor? Sonra gündüz rızkınızı arıyorsunuz. İşe güce gidiyorsunuz. Helal'dan kazanıyorsunuz ki bir de haramından kazın. Bunlar hep benim ayetim. Ne fikir gele ayetin. Li duyanlar için, işitenler için bunlarda büyük ayetler var. Ve bi Size bir şimşek gösteriyor. Şimşek görünce kiminiz korkuyor. Gürleyecek gök diye. Kiminiz de diyor, çiftçiler falan, "Aa şimşek gözüktü." diyor. "Toprak kurudu ya. hevesleniyor yağmur gelecek." Öyle iman. Sonra gökten bir amur boşaltıyor. Ölümünden sonra toprağa yenendiriliyor. Bunlar da büyük ayetler var. Ve Gökler yerler Allah'ın emriyle duruyor. Dur dediği için duruyor. Direk yok bir şey yok. Sonra hepinizi öldürecek. Sonra kalkın bakalım dedi mi hepiniz çıkacaksınız. Nasıl ki Dünya'ya gelirken size sormadılar Nasıl ki sizin rehinize başvurmadılar Nasıl ki ben gelmem kalayım diyemediniz Kafirden çıkmak için de size sorulmayacak Kalkın mı kalkın Suratı üfürülecek işiniz bitti Mecburi Düşünün düşünün tefekkür edin Bu ayetlerde Bu hadiselerde Tefekkür edenler için Ne var? ayetler var. Kimdir o? Nefidak la yabzi ulilel bâb. Bir yerde ne diyor Ali İmran'da? Halis akıl sahipleri için. Bir var adamın aklı kabuklu. Yani çevirizin kabuğu gibi. Acı. O kabuğun içinde ne var? Yenilen özü. Lezzetli. Şimdi bir adamın kafası kabuk bağlamışsa öze geçmemişse bu ayetten anlamaz. Ama aklının halisine, özüne varmışsa bu ayetten anlar ben hangi sınıftanım hoca ocağebendi. Sen hangi ceniftansın bilmiyorum. Bunun teşhis laboratuvarı da yok ki. Diyeyim ki sana bir kan aldır da ölçelim. Ama şu ayet vasıfları tespit ediyor. Sen hangi taraftarsın anlarsın. Senin aklın kabukta mı kalmış? Özleme geçmiş. Elbiyine zikrûne'l kıyamen ve kûdû'n ve alâ kulûb. Ayaktayken Allah'ı zikrederler, otururken Allah'a zikrederler, yatarken Allah'ı zikrenerler.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 Uyandırınca adam niye başlıyor düşünme? Ya bu gökler yerler bu kadar Allah'ın ayetleri nasıl yaratmış lan bunları? Bu sefer uyanıyor. Allah ile arasından perde peçe kalkıyor. Yani göz görüşüyle görüyor manasında değil. kalp anla işiyle. Hemen Rabbi ile görüşmeye, konuşmaya başlıyoruz. Ayetlere baksana. Rabbena ma halakte ala Ya Rabbi sen bu kadar gökleri, yerleri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 Bu kadar tefekkürsüz ve gafletle geçirdiğim için cehennem odunu olmayı hak ettin. Ne olur sen bizi cehennem ateşinden koru muhafaza et. Amin. Böyle dua diyor. رَبَّنَا اَنَّكَ مَنْ تُنْخِلِ النَّارِ فَقَدَّكْ زَيْتَ Sen gibi cehenneme sokarsan onu rezil rüsva etmiş olursun. O da bunu hak etmiştir de öyle yapmışsın. وَمَالِذْ ظَالِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlerin yardımcıları olmaz. Zalim ne demek? Allah'ın verdiği nimeti günaha Allah'a karşı kullanma, kullanmayan zalimlikten kurtuluyor. Kullanan zulüm yaptı. Şimdi Allah akıl fikir kalp verdiğin için, ayetlerinin nimetlerini tefekkür için. Sen ne yaptın? Hep yedin içtin, zevklendin sahibini düşünmedin. Zalim oldun. Zalimlerin yardımcıları yok. Rabbena ene nâ semûnâ munâdîn iman enâ bi rabbikum fe amennâ Ya Rabbi imana çağıran bir çağırıcı Muhammed Mustafa'yı işittik. Sallallahu aleyhi ve sellem biz iman ettik. Yani bu zamana kadar imanımız surette kalmıştı. Müslümanız müslümanız müslümanız bir şeyin haberimiz yok. Ama zikir zikir zikir sonra tefekkür ve murakabe Allah'ı görür gibi haller ayetlerde dolanmak neticesinde kalbimiz uyandı. Şimdi o nidayı yeni işittik. Bugüne kadar anadan atadan kalma Gelenek görenek kabilinden müslubandık. Şimdi hakikaten iman ettik. Ya Rabbi günahlarımızı bizim için mağhuret eyle. Kefir anna seyyatina. Kötülüklerimizi sil süfür mahveyle. Amin. Ve teveffename ma alehu ra. Bizi dostlarıma beraber haşt Canımızı ruhlarımızı iyilerle birlikte kabzeyle. Amin. Amin. Bak bunları Bâli İbrâ suresinin son ayetleri. 10 ayettir bu. Dualarım kitabımda da yazmışım. Bir gece bu 10 ayeti kip okursa sabaha kadar teheccüd kılmış yazılır. Yatsa bile. Yatsa bile. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktığı zaman yatağından teheccüd namazına ilk olarak bu on ayeti okurdu hem de doğru giderdi göğe bakardı semaya bakarak tefekkür ederek bu on ayeti okurdu ilk yataktan kalktığı işi buydu yani yataktan kalktıktan sonraki amellerinden ve sünnetlerinden birileri. Biz de şimdi zaten göğü görene kadar sarılmış kafanın apartmandan arasında kalmış semayı da göremiyoruz nerede tefekkür edeceğiz yani göğe doğru bakarsın eğer sizin evin oradan görünmüyorsa sokağa çıkma lüzum yok. Don gömlek yataktan kalkıp da sokağa çık demedim. Ama varsa balkon balkon çıkılır bakılır. Sünnettir. Göğe bak bak. Rabbena <gülüyor> waatina hawaatina ala arfulika bilatu kusina al qiyana. Allah bu peygamberlerin vasıtasıyla bize söz verdiklerini müjdelerini bize ihsan eyle. Kıyamet gününde bizi rezil ussuya eyleme. inne kelab tuqulun miyat. Sen sözünü bozmazsın ya Rabbel alaamid. Böyle dediler dediler Rabbim çünkü onların dualarını söylüyor sonra فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّونَ <gülüyor> Rabbleri onların duasına icabet etti اَنْ اِلٰهُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَلْنَهُ سَبَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ Kadın olsun erkek olsun hepiniz birbirinizdensiniz İyi amel işleyeniniz Hiçbirinizin amelini zayi Ya i̇şte Bu müjde nereden geldi nereden sonra geldi? Zikirden sonra fikir geldi Fikir tefekkür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 İnşallah. Evet. İbrahim Neha Hazretlerine dediler ki: "Efendi Hazretleri bu İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Sen çok uzun uzun düşürüyorsun. çok az konuşuyorsun, devamlı düşünceye dalıyorsun. Bu nedir?" Buyur El fikratu muhul ibadet. Evladım, tefekkür etmek yani Allah'ın ayetlerini düşünmek ibadetin özüdür, ilidir, Hulasasıdır. Onun için ama tabii ne lazım? Mühim mesele nasıl tefekkür edildi yani, neyi tebakkur edildi yani, bunları da bilmek Allah'a yalvarmak lazım. Allah öğretirse yaparsın. İbn Abbas vardı, e fil -i iyilikleri düşünse o düşünce ne yapar onu amele çağırır, teşvik eder. Ve tebakkur bilgileri bir şeyin kötü olduğunu bile düşünsen, mesela içkinin zararlarını düşünüyorsun, kumarın zararları.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 maddesi yok ki cismi yok ki onun için Allah'ın zatını düşünmeyin ne düşünün yaratıklarını düşünün çünkü o yaratıkların hepsi nedir ayettir ayet nedir delildir alamettir nişandır nereye götürür Allah'ı tanımaya götürür feyne fi makulüka tefekkura mütefekkirin yani tefekkür ancak nerede geçerlidir yaratılanlar hakkında geçerlidir karıncayı tefekkür et fil tefekkür et Anladın mı? Karıncadan filine her yaratık hakkında sebzesini, meyvesini acayip acayip, Afrika meyveleri var böyle acayip dışı dikenli gibi gözüküyor, içi acayip lezzetli falan. neler ne neler o ne hindistan cevizi mesela dışı ne gibi görün, kafanı kırar içinde ne acayip şey çıkıyor Bunlar ne? nereden bu bugün içine? Allah Allah karpuzun dibine bal küpü mü koymuşlar? nereden geldi bu tat buna? toprağı yiyorsun, toprakta bu tat yok suyu içiyorsun Şimdi bahçıvan suluyor, suda tat yok toprağa mı götür? toprakta tat yok e, bal, Karpuzu yiyorsun, şekeri çıkıyor Bal gibi Niye? Nereden geldi baba? Efendim acı biber, toprakta acılık yok Suda acılık yok Biber avı gibi Hatta geçen doğramışlar, salatalığın yanına değmiş Salatayı yedi ağzım yandı ya yani. Biberi yemiyorum da, salatadan yandım Yanında durdu biraz neden geldi bu acılık buna? İsterseniz bir küp bal suyla karıştıralım biberin dibine epey bir sıkalım bir ay sulayalım o, o biber tatlanır mı? Yok biber yine acı biber O zaman anla ki bu sebeplerin dışında müsebbib yaratan devreye giriyor Anladın mı? İsmet Galeykullahi Büyükşehir Hazretleri e, sorduğu gibi Acep kim var mezahilde Arada. Mezahir işte burada biber, üzüm, garbuz, kavm Allah'ın kudretinin eserlerini göründüğü yerler. Yani burada arada kim var Allah ile bunun arasında? Anınladır kamu ve eşya karada. Halbuki bütün onu tatlandıran, onu acılandıran hepsini yapan Allah'tır diyor. Ama o perde arkasında yani görünmüyor. O görünmediği için de hiçbir şeye akıl ermiyor. Bakıyorsun. Buraya bal sıkıyorsun, burada acı çıkıyor. Buraya acı sıkıyorsun, burada tatlı çıkıyor. Çünkü neden? Devrede Rabbimin programı var. Takdiri var, tahlikı var, yaratması var. O devreyi sen ne yapamıyorsun? Bozamıyorsun. İstediğin kadar uğraş, sebeplere sarılsan da o koyduğu düzenini onun bozamıyorsun. Ben et diledim Benim kanunlarım var. Sen onun onun için bir değişiklik bulamazsın diyor. Hangi kuralları koydum? Güneş şuradan doğacak, şurada batacak. Yazın şuradan, kışın buradan. Sen o kanunu bozamazsın. Bulutlarımın kanunu var. Gecekenlerimin kanunu var. Balıklarımın kanunu var. İnsanlarımın kanunu var. Hepsi kanunu var. Doğması, doğurması, şu su, bu su. Damarları, sistemleri, ciğerleri hepsinin kanunu var. Benim kurallarımı değiştiremezsin istediği kadar. Doktor ol. Ancak Allah'ın yarattığı bir sebeple yine Allah'ın müsaade ettiği kadar müdahale edersin. Rabbim adamı kalbi bitmiş, pilsiz yaşatıyor. Sen de pil takıyorsun, pil patlıyor. Adam gidiyor yani. Onun için senin makinen, cihazın Allah'ın vermediği imkanı vermiyor. İşte sebepler orada Niye bu kadar insan ölüyor? Hem de zengin. Bağlasınlar onu makineye yaşasın. Biz ancak Allah'ın geleceklere ayetleri içerisinde bu olmuş kalmışız. Her yerimiz ayet. Ve fîlâ ayâtün lilmükrin. Şüphesiz inananlar için dünyada çok büyük ayetler var, sayısız. Ve fî enfusikum esas sizin içinizde ne kadar ayetler var. Bir beyninin hakkında malumat alsan kafayı yersin. O beyinde ne kadar damarlar, ne kadar ince işler. Ha, şurası diyor. Üzülme noktası. Şurası Sevinme noktası. Şurası gülme. Şurası ağlama. Ya küçücük küçücük yerler ha küçücük. Bir bak bakıyorsun o nokta bozulmuş. Pıhtı artmış. Orası tıkanmış. Adam suralı gülüyor. Ağlayacak bir şey de gülüyor. Çocuğu ölmüş. Aha yapıyor. Niye? O nokta tıkan. Bak üzülecek bir şey seviniyor. Sevinecek yerde üzülüyor. Niye? Çünkü beyin Allah'ın elinde. Hiçbir şey yok. Sizin içinizde ne ayetler var? Siz hiç mi görmeyeceksiniz? Kör müsünüz? İşte bu gaflet bu geçim derdi, yemek, içmek, bilmem ne bizi mahvettir. Allah'ımıza dönelim. Tefekkür farzdır. Allah'ın adını düşünmek farzdır. Kudretini düşünmek farzdır. Ona karşı vazifelerimizi düşünmek farzdır. Amel etmek farzdır. İnşallah bu derslerde buna vesile olacak. Efendim önümüzde 13, 14, 15 var ben şimdi e, tam e, vakit yetmedi ama ezanda okunuyor okundu, sünnete kalkacağız bundan dolayıdır ki 112. sayfede oruçlar var yani çarşamba ayın 13'üdür, önümüzdeki perşembe 14'üdür, cuma da bu oruçların çok faziletleri vardır her birerlerine karşı Allahu Teala 13. çarşamba günü oruç tutsa 10.000 sene ibadet yazılır Perşembe oruç tutsa 100.000 sene ibadet yazılır. Ve cuma günü bu sohbetin ertesi gün tutsa önümüzdeki 300 bin senelik ibadet yazılır. Sünnet kuvvetli sünnettir. Her ayın 13, 14, 15'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta da terk etmediği sünnetlerdendir. Dolayısıyla oruçların faziletlerine bakın. Ondan sonra tabii namazlar bahse bakarsınız. Dergide de herhalde e, bazı namazlar ve zikirler size öğretilmiştir. İnşallah Rahman onlarla da amel edersiniz. Efendim dergideki dualardan birçok şey yazdık size. Özellikle burada mesela en önemli olan delirenlere, bunayanlara okunacak ayetler vardır. Bazı insan aklı azalır, bazı insan cinlenir, delirir, bazı insan yaşlanır veya genç, erken bunar. Bunlara karşı da efendim çok ayetler topladık burada. Bu hati kerimeleri bir arada cem ettik inşallah Nasıl yapacağınız da burada zikrediliyor. Hep okuyun, amel edin inşallah. Çok güzel ilimler ve istifadeler olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, tevessülü inkar eden Vehhabi fırkasına reddiyeler. Çok kıymetli bir eserde. Çok hadislerimler var. Kültürünüz artar. Eğli sünneti anlamanız için çok yardımcı olur. Bir de efendim bu adamların şerlerini anlamanız için bu eserde size arz ediliyor inşallah. Allah Teala istifade nasibiyiz. Bu yeni çıktı? E bu Hazreti Hüseyin Efendimizin fazileti özel e, menkıveleri geçen Ehli Beyt bahsinden Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili dersler evet kısmen şehadetiyle ilgili bu sohbette size yeni olarak arz edilmiştir. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Kıymetli Efendimizdir. Ara sıra dinlemek Ehli Beyt'e karşı sevgi tazelemek imandandır. Allah Teala sevgileriyle aşırı cem eylesin. Amin. سبحان رب العليل على الوام الحفل رب على الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل وصحبه اجمعين اللهم إنا أنسلك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا أنسلك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب بها إليك من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب بها إليك من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم استعانوا عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ben gؤzükemn elşeri kolyaajjini ve ajjili ve ma ve toruşeda Allahm rabbanat elam ve nuk amin Allahm ma barik lana ve selle ve barik Alla Seydina Muhammed el Nabi el Umme, el Habib el Alal el Qadr, el Acim el Jahi, ve Alla ve Cappi. Salatü Selam, Halek Ya Rasulallah, Salatü Selam, Halek Ya Habib Allah, Salatü Selam, Halek Ya Seyd el ve El Akhirine. Subhan Ya Rabbi Karabina Amma Yıçfuna ve Selamnu Ala Rabbil Alemin, Nabi Sallallahu taala aleyhi ve